استغفر الله العظيم و لا حول لي من شعوري و في سياق وخلاقهن هاز زوجها ليس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ذنوبكم وما فقد فاز عظيما بعض عباد الله الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم en şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bi'tâ kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fînâr <gülüyor> dersimize başlamadan önce peygamber efendimize salatü selam getirelim Evet en sünnet ve cemaatin itikadi özelliklerine devam ediyoruz. En son vasatiyeyi almıştık değil mi? Evet. Orta yolda bulunma, dengede bulunma İki farklı uçun ifrat ve tefrit noktasındaki uçun neyinde? Ortasında olmak. Bununla alakalı huslara değinmiştik. Teferruatına gelmedik, ana kalıbı verdik, orada kaldık. Şimdi orta yolda olma çok önemli. Orta yolda olma. Yani bu ümmet zaten bütün ümmetlerin ortası. Bu din, bütün dinlerin ortası. Hal böyle olunca bu ümmetin en ortası da ehl-i sünnet vel cemaat. Çünkü ehl Sünnet ve Cemaat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi cemaat. Tevhid akidesine tabi cemaat. ehl Sünnet ve Cemaat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Selefinin yani sahabesinin daha sonra gelen tabiinin etbağının neyine? Yoluna tabi ney? Cemaat. Hal böyle olunca orta yolda olmak çok önemli arkadaşlar. Yani siz hangi ilim dalına giderseniz gidin hangi ilim dalına yani ben sadece din ilimlerden bahsetmiyorum dünyevi ilimlerde de böyle yani sosyolojide psikolojide hepsinde yani uç taraflar vardır uç taraflar bir görüşle alakalı bir fikirle alakalı bir hususla alakalı bir meseleyle alakalı neler vardır uç taraflar vardır biri bir şey söyler diğeri tam neyini farklısını söyler bir de ne vardır ortada olanları vardır Onların ortada olması müktesep bir olay. Ne demek müktesep bir olay? Tecrübe ile ya da ilmi verilerle kazanılmış bir olay. Ama Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in ortada olması müktesep bir olay değil. Yani nasla sabit olan bir olay. Yani Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat belli tecrübeleri aşarak, belli tecrübelerden geçerek orta yolda olma vasfını kazanmış bir cemaatlik. Yani ne? daha Başlangıcından itibaren Daha çıkışından itibaren Ne? Orta yolda bir cemaat Çünkü niye? Allah'ın kitabı orta yoldan ne yapıyor? Bahsediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünneti orta yoldan bahsediyor Sahabenin eylemleri Sözleri orta yoldan bahsediyor Tabinin ve etva tabinin Hay böyle olunca Biz orta yolu Ehl-i sünnetin Bütün neyi? vasıfları ile alakalı kullanıyoruz. Yani ehli bütün vasıflarıyla orta yoldadır. Bütün vasıflarıyla. Bütün sıfatlarıyla. Yani imanda da böyle. İsim sıfatta da böyle. Uluhiyette de böyle. Rubiyette de böyle. Sahabe inancında da böyle. Kader inancında da böyle. Hepsinde böyle orta yolda. İşte müellif burada ne yapmış? Ehl-i Sünnet ve cemaatin orta yolda olma vasfını belli neleri göstererek, hususları göstererek bize açıklamış. Bu hususları niye göstermiş? E başka yol yok mu yani? Başka hususlar yok mu Ehl-i Sünnet'in orta yolda olduğu? Var. Ama bunlar özellikle iki uç grubun arasında Ehl-i Sünnet'in tebalüzünü gösteriyor. Ne demek iki uç grubun arasında Ehl-i Sünnet'in tebalüzünü gösteriyor? Yani... İki tane farklı grup var ki bu ümmet 72 ya da 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan bir tanesi dışında hepsi cehennemde olacak değil mi? İlelebet değil ama. Neden böyle söylüyor aleyhissalatü vesselam? Şundan dolayı böyle söylüyor. İşte o orta yolda olma vasfını kazanmış olan o ne? Cemaat. Allah'ın elinin üzerinde olduğu cemaat. Onların bir araya gelip sapıtmasının mümkün olmadığı cemaat ehl-i sünnet. Ondan dolayı benim ve ashabımın yolu üzere olanlar, bakın benim ve ashabımın yolu üzere olanlar, benim ve ashabımın yolu üzere ne yapanlar? Yürüyenler. Ya da bizzat cemaatin kendisi. Bizzat cemaatin kendisi. Cemaatten elini çekmeyen, birlikten elini çekmeyen, vahdetten elini çekmeyen cemaat. İşte o da ne? Ehl-i sünnet ve cemaat. Her hususta orta yolda. Orta yolda olmadığı husus yok. Bu demek değil ki orta yolda olma vasfı her zaman nedir? iyidir. Heh. ehl ehli sünnetin orta yolda olması iyidir. Yoksa orta yolda olma kelime itibariyle bazen yanlış anlaşılabilir. Yani mesela örnek vereyim. Daha iyi anlayacağız. Şimdi son zamanlarda mesela bu vasatiyet. Orta yolda olması çok vurgulanıyor değil mi İslam'ın? İslam orta yoldur, İslam orta yoldur, İslam orta yoldur. Nedir İslam'ın orta yol olması? Değişik örneklerle ne yapılıyor? Misallendiriliyor. İşte İslam'da terör yoktur. Doğru mu? Doğru. İslam'da terör yoktur. İslam'da şiddet yoktur. Doğru mu? Doğru. İslam'da şiddet yoktur. Bakın dikkat edin cümleye. Heh. İslam'da kavga gürültü yoktur. Doğru mu? Doğru. İslam'da tekfir yoktur. Doğru mu? Doğru. İslam'da tefrika yoktur. Doğru mu? Doğru. İyi de he, bunlar muhtemel cümleler. Ne demek muhtemel cümleler? Yani bunlar sarih cümleler değil, muhkem cümleler değil. Muhtemel cümleler. Bu cümlelerin içinde neler var? Sorular var. Siz hangi soruya yapışırsanız vereceğiniz cevaba göre bir yere varırsınız. Mesela emek en nedir? Yüce Kutsal şeydir. En yüce şeydir. Bakıyorsun cümleye, emek yani insanın çalışarak ortaya koyduğu, insan için ancak çalıştığı şey vardır. Ayetini size ne yapabilir bu? Hatırlatabilir değil mi? Ama siz buna uhrevi bazda bakarsanız böyle olur. Dünyevi bazda böyle olmaz. <gülüyor> Neden dünyevi bazda böyle olmaz? Evet. Emek en yüce şeydir, en kutsal şeydir. Yani sen eğer dünyada ortaya bir şey koyarsan, ahirette onun karşılığını alırsın. Yani ortaya salih amel koyarsan, ahirette onun karşılığını alırsın. Bak, güzel bir kuram oldu. Ama ya kötü şeyler ortaya koyarsan? Kötü şeylerin emeği de en kutsal olur mu? En yüce olur mu? He. E İslam'da şiddet yok. Ne demek şiddet? Adam öldürmek yok. Yani cihadı mı kastediyorsun? Fetihleri mi kastediyorsun? Bak soru işareti. İslam'da terör yok. Ne demek terör? Masumları öldürmek mi? Elbette yok. Zımileri öldürmek mi? Elbette yok. Ama sen kalkar ya Filistin'deki o ne yapan, vatanlarını savunan insanları terörist gösterirsen, onların yaptığı eleme terör dersen, bak orada bir soru işareti var. He, yani bu ne demek? Bu şu demek. Yani İslam'ın orta yolda olması demek, orta yoldayız, çığırtkanlığı yapmayı gerektirmez. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bu birilerine beraatimizi ispat etmeye benzer. Yani biz böyle yaparak birilerine beraatimizi ispat ediyoruz. İyi de arkadaşım buna ihtiyacımız yok bizim. Çünkü bizim dinimiz zaten orta yol, kurallarıyla orta yol. Kaydeleriyle orta yol. Ha, birileri bunu kabul etmezse, biz illa onlar orta yoldayız. Bunu onlara inandırmak için çatlamamıza gerek yok. Böyle bir hedefimiz de olmamalı. Çünkü niye? Bu neyi doğurur biliyor musunuz arkadaşlar? Bu dinde reformu doğurur. Yani siz, yani belli şey mesela fakihlerin yolunu adam orta yol görmüyor. Bunu orta yola çekmek lazım diyor. Fakirlerin yolunu siz orta yol görmez de bunu orta yola çekmek isterseniz ne yapmanız gerekir? Fakirlerin söylediğinde çıkmanız gerekir. Aferin. Muhaddislerin yolunu orta yol görmüyor adam. Bunu ortaya çekmek lazım diyor. Bakın bunlar tehlikeli kuranlar. Evet örnek veriyorum. Karı ve koca. Karı ve koca. O anda çocuk istemeyebilirler. Çocuk istememelerinde Rızık endişesine ya da başka bir endişeye bağlamadın. Hayır, istemiyoruz. Şu an için heh, niyetimiz yok ama takdir Rabbimin azil yaparlar olur ya da olmaz. Problem yok. Ama eğer birileri dışarıdan ya çoğaldınız, iş yok, aş yok, fakirlik var, ya yapmayın. Hatta bununla alakalı eğitim seminerleri, sempozyumlar. Vesaire, kadınları etkileme, adamları etkileme şeklinde yapılırsa, işte bu dışarıdan bir şeyin neyidir o insanlara? Dayatmasıdır. Burada tamamen karar verici kimdir? İki taraf. Dışarıdan ne olmamalı? Dayatma Vasatiyetle de, de böyle. Yani son zamanda vasatiyet, vasatiyet, vasatiyet. En son mesela İbn-i Mardin Mardin fetvasıyla alakalı senpozyum düzenlendi Yani... Ama Diyanet'in verdiği cevap güzeldi. Diyanet katılmadı biliyorsunuz Sempolcuma. Hatta eleştirdi. Yani Tatarlar gelecek, İslam ümmetini bölecek, öldürecek, ırzına geçecek, topraklarını işgal edecek, İbn-i Mardin'in müdafaa edilmesi vaciptir, Şam'ın müdafası vaciptir diyecek, fetva ister edecek. Şimdi birileri de bu fetvayı terörizmin kaynağı görecek. Biz de yok efendim böyle değil. Bu fetva işe yaramıyor diyeceğiz. Sempozyum düzenleyeceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah. E o zaman İstanbul'u verin Rumlara. Niye gayret ediyorsunuz ki? Biz sonradan geldik buraya. İşgal ettik demek ki biz burayı. Bu arada evla, e evla Elbette yani. canım daha evla yani. Biz işgal ettik yani. Adamların bak Ayasofya'sı bizim Sultan Ahmet'imizden eski. adamlar da eğer eserlere bakarsak. Anlatabildim mi? Yani bizim vasatiyetten kastımız bu derdi. Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu vasatiyet. Müktesef vasatiyet değil yani. Birilerinin bize ne biçmesi? Kılıf biçmesi. E bizim de ona göre vasatiyetimizi değerlendirmemiz. Yok yok biz vasatız. vasatız. Yani niye? İşte biz vasatız arkadaşım yani. Bak biz ne öyle yaparız, ne böyle yaparız, ne şöyle. E ne yaparız? Biz, biz mürciyiz. Hiçbir biz şey mürciyiz. Biz mürciyiz biz. Biz hiçbir şey yapmayız. Yani mürciili hani geçen ders dedim ya eskiden eskiden eskiden mürciilik tehdit edilirdi çok. Yani şundan 20-30 yıl önce mürciili meşayet tenkit ederdi. Halbuki o dönemde hurucun da ne yapılması lazımdı? Tenkit edilmesi lazımdı. O dönemde hurucu tenkit etmediler. Tekfiri tenkit etmediler. Neyi tehdit ettiler? Mürciyiliği. Şimdi de huruçta tekfir hortladı ya. Mürciliği ediyorlar Huruç ve neyi? Tekvir tehdit ediyorlar. Din bu mu ya? Din bu mu? Din bu değil ki. İslam'ın vasatiyet anlayışı bu değil. Her şey zamanında yapılmalı. Geciktikten sonra reddi fiil olarak etki tepkiyi doğurur, aksini ortaya koyar. Olmaz. İslam'da böyle yok farsu, böyle bir yana bir yana. Yok, düz. Eğer o dönemde he, sadece senin problemin mürcilikse... Gene de fitneyi unutmayacaksın. Gene de hurucu unutmayacaksın. Gene de tekfir unutmayacaksın. Bunun da üstünde duracaksın. Çünkü niye? Mürciilikle uğraş uğraş uğraş, huruş ve tekfiri bir kenara at. Ondan sonra insanları farkında olmalar neye yönelt? Hariciliğe ve tekfirciliğe yönelt. Ondan sonra vay bu çok fazla oldu, dozacı fazla kaçtı Değil? onu öldürmek için bu sefer tekfirciliğin hurucun kafasına vur, irca iğnesi ver. Böyle bir şey olmaz. Bunlar yanlış, bunlar külliyen. Şimdi burada müellif, işte Ehl-i Sünnet'in o vasatiyet anla şeyini, anlayışını bize ne yapacak? Açıklayacak. Hangi alanlarda vasattır onu okuyalım. E, o vasatiyeti okunuştur. Bir şey şöyle. O hani demin dedin ya sen de şeydeki Mardin müdafası. Adamların tezri şu, İbn-i tipinde islam anlamaktan vazgeçmesi lazım bu toplumu diyor tezri. İşte pek çok şeye gider o. Ben çok tavsile girmedim. Evet. A'dan başlayalım. Evet. A- en belcemaat Allah'ın sıfatları konusunda tâtil ehli ile temsil ehli arasında dengeli dengeli bir yoldadır bazıları. Her zaman söylüyoruz. Tâtil ehli, temsil ehli. Bir yanda muattıla, bir yanda mümesile, müşebbihe. Bir yanda muattıla, bir yanda mesile müşebbihe. Muattıla deyince işin içine cehmiye de giriyor, mutezile de giriyor. Hatta yeri geldiğinde, hatta yeri geldiğinde bazı meselelerde Eşarilik de giriyor, maturidilik de giriyor ama umumen değil. Cümleye dikkat edin. Bazı meseleler. E bir yanda da müşebbihe. Bir yanda da ney? Mümesile. Yani nedir tatil? Allah Azze ve Celle'ye ait bir sıfatı ama lafsen ama manen içini boşaltmak. Ama lafsen ama manen. Ne demek lafsen boşaltmak? Allah konuşur, hayır konuşmaz. Allah görür, hayır görmez. Allah işitir, hayır işitmez. Allah istiva eder hayır etmez Allah nüzul eder hayır nüzul etmez Allah her vele eder hayır etmez Allah sevinir hayır sevinmez Allah güler hayır gülmez Allah aşkına Allah aşkına yani Allah neyi yapar diyorsa Kur'an'da peygamberi sünnette Allah'ın ne yaptığını söylüyorsa sen yok diyorsun bu lafzı külli yani ne ney? red e başka Allah istiva eder, istiva eder ama onun manası istiladır. Allah'ın üzülü eder, eder ama onun manası rahmetin ninmesidir. Allah gazaba der ey mana sevabı kesmesidir. Allah sevinir ey mana, hoşluk mana hoşnutluk Yani bunlarda ne işte? Mananın işini boşaltmak. Bunlar bir yanda. Bunlarda ne problemi var? Tenzih problemi var. Her zaman söylüyoruz. Tenzihin aşırısı teşbih, teşbihin aşırısı da tenzihtir. Hiçbir şeyin aşırılığı yok. Heh. Bu ne demek? Siz ispat ve tenzih arasında ne kurmak zorundasınız? Denge. Yani bunlar tenzih yapmışlar. Yani Allah'ı bütün eksik sıfatlardan nakiz sıfatlardan, kendi akıllarınca tebriye etmek, uzak tutmak için gayret sarf etmişler. Neden? Çünkü teşbih hastalığı var adamlar. Neden? Teşbih hastalığı var. Allah görmez niye? E kul da görür onun için. Allah işitmez e, niye? E kul da işitir onun için. Allah istiva etmez niye? Kul da istiva eder onun için. Aynen. Nuh'un gemisini nereye istiva ettiği gibi? Cudi Dağı'na istiva ettiği gibi. Ya da sizin neye merkepte ne yapmanız gibi istiva etmeniz gibi. Bakın dikkat edin. Allah nüzül etmez niye? kuldan üzül nüzül eder. Allah sevmez niye? Kul da sevinir. Allah gazap etmez niye? Kul da gazap eder. Görüyor musunuz? Demek ki <gülüyor> penzihin sebebi ne? Asıl sebebi aslında teşbih. Teşbihten kaçmak için ney? Tenzeh-i büçar olma. İşte bunu yapmış muaddıla. Cihmiyesiyle mutezilesi <gülüyor> Bazen bazı sıfatlarda eşarisiyle maturkisiyle. E bir yanda da ne var? Müşebbihe mümessile. Nedir müşebbi? Allah mahlukata benzeten, mahlukada Allah'a benzeten. Allah'ın işitmesi bizim işitmemiz gibidir demek mesela. Allah'ın istivası bizim istivamız gibidir demek mesela. Allah'ın nüzulü bizim nüzulümüz demek. Bir de var? Temsil. Örnek vermek. Yani Allah'ın neyi? işitmesi? Mesela hangi hayvanın işitmesi olsun? En işitmede İşitmede hangi hayvan var? Kedi ha. bir şey ha. Yani mesela kedinin işitmesi gibi. Allah'ın görmesi yarasanın görmesi gibi. Bu da ne? Örnek vermek. Şimdi nedir işte el sünnet? Bunun ortasında arkadaşım. Çünkü kaidesi behin. Allah'ın dengi benzeri hiçbir şey yoktur, işitendir, görendir. Önce ne? Tenzih. Sonra ne? İspat. Önce tenzih. Sonra ne? İspat. E şimdi biz münezzih olmayacağız. Ne anlamda münezzih olmayacağız? Yani muattılın olduğu gibi münezzil olmayacağız. Yani cehminin olduğu gibi olmayacağız. Mutezilin olduğu gibi olmayacağız. E ondan kaçarken teşbihe mi düşeceğiz arkadaşlar? Düşmeyeceğiz. Ya da biz müşebbih olmayacağız, mümesil olmayacağız. Eee müşebbih mümessil olmayacağız derken arkadaşlar tatile mi düşeceğiz? Anladık değil mi? Hayır işte ehl sünnet vereceğim cemaat ortasında. E-sünnet evet, verceğim adı ortasında. Hani ispatı aynı zamanda tenzih içerir. İspatı ne içerir aynı zamanda? Tenzi. Tenzi. de aynı zamanda ne içerir? İspat içerir. Öyle dikkat edeceğiz sen. İşte bugün Kantara burada ne yaptı? Bozuldu. Ölçü burada bozuldu. Gitti. Kaydı ölç. Onun için bir anda külliyen Allah'ın neyini? sıfatlarını reddedenler hatta yeri geldiğinde isimlerini dahi reddedenler. İsimlerini dahi bir isme, iki isme, üç isme döndüren mesela İbn Hazım misali Cihmiye'nin aşır uçları yeri geldiğinde de Allah'ı Davut'ta Cevâribi gibi tamamen neye benzetenler? Ha? İşte kulun sahip olduğu neye? Uzurlara benzetenler. aşer şerkella. Ama ehl-i sünnetin yolu dediğimiz gibi bu yani aşırı tenzih derken işte o teşbihin neden olduğu aşırı tenzihten gene teşbihten de ne ağrı? E yani işte biz Allah'a işitme görme, konuşma sıfatlarını isnat edersek teşbih yaparız deyip de bu sıfatları ondan ne yapmadığı gibi ehl-i sünnet nefretmediği gibi de ne yapmaz? Ana gaye edilmez. Yani dikkat edeceğiz. Evet. Okuyalım zaten. Aynı şeyler kısa. Evet. Ehli tatil Allah'ın sıfatlarını inkar edip nefyettiler. Ehli temsil ise sıfatları ispat edip onları yaratılmışların sıfatlarına denk kıldılar. Şimdi bakın aslında e, temsil ehlinin Allah'ın sıfatlarını ispat etmesi şüpheli. Sıfatları ispat ettiler. Allah'ın sıfatlarını ispat etmedi tabii o tabirler kullanılır da Hıcaklın, ben ona dipnot tutuyorum. Bu kavramları anlamayan ha. var mı ha. arkadaşlar burada? Varsa yani biraz... Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Hı. Ona dipnot tutuyorum o tabire ben. Çünkü sıfatlar ispat ediyorlar. Allah'ın sıfatlarını şey. ispat etmiyorlar. Allah'ın sıfatlarını ispat etseler Allah'ın sıfatlarını ispat etseler Ne, ne yapmazlar? Teşbih yapmazlar. sıfatlar ispat ediyorlar. Evet devam et. En üstüne ben cemaat Allah-u Teala'nın sıfatlarının temsile kaçmadan ispat, tatile kaçmadan mahlukada benzetmekten tezih ederler. Evet bu cümle önemli bir daha. Eylü sünnet ve cemaat ise Allahu Teala'nın sıfatlarını temsile kaçmadan ispat. İspat bila temsil. Aynı şey. Temsil, teşbih aynı şey. Ha. İspat bila temsil. Ha. Sonra tatile temsil. kaçmadan Tenzih bila tatil. Yani Allah'ı, Allah'ın sıfatlarını ispat edeceğim derken ne yapmıyorsun? Temsile düşmüyorsun, teşbihe düşmüyorsun. Yine Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını tenzih edeceğim derken biz de ne yapmıyorsun? İçini boşaltıp reddetmiyorsun. Tabi bu tabirleri Cemal dediği gibi anlamayanlar olabilir. Bizim derslerimiz belli bir dönemden bu yana devam ettiği için... Askeri müşterekte birleşiyoruz. Onun için isim sıfat ile alakalı eğer eksikliği olanlar varsa sorabilirler. Belli kitaplar vardır. Onları okumalarını tavsiye edebiliriz. Ama o meseleye başından dönmemiz takdir edersin. Ne değil şu anda? Mümkün. mümkün değil. Evet. Devam et. Eylü sünnet ben cemaat ise Allah-u Teala'nın sıfatların temsile kaçmadan ispat. Fatile kaçmadan mahlukate benzetmekten tenzih ederler. Dolayısıyla Eylü sünnet her iki fırkanın doğru olan görüşlerini yani tenzi ve ispat cem etmiş. Hata ettikleri görüşlerini yani tatil ve temsil ise terk etmiştir. Evet. Bu en büyük özelliklerinden bir tanesi. İkinci özelliği imanın neyi? Müsemması meselesi. İmanın müsemması meselesi. Yani imanın müsemması deyince üç mesele aklımıza gelir. Üç. Bir, imanın tanımı. İmanın neyi? Tanımı. Tabi lugat anlamını kastetmiyoruz. Sözlük anlamını kastetmiyoruz. Isla yani terim anlamını kastetmiyoruz. İman sözdür ve ameldir. İman sözdür ve ameldir. Sadece söz değil. Ha. Aynı zamanda bunu daha da açarsak. iman kalbiyle ile tasdik, dil ile ikrar, uzuvlar ile ameldir. Yani bu iki cümlede imanı Ehl-i Sünnet'te tarif eder. Sözdür ve ameldir. Yani iman kalb ile tasdik iman kalb ile tasdik söz ile, lisan ile ikrar uzuvlar ile de ney? Amel işlemektir. İman budur. Ehl-i Sünnet'te. Bu birinci. İkincisi imanın artması, eksilmesi. Ehl-i de göre iman neyle? Taat ile artar taatleri işlemekle artar masiyetlerle, masiyetlerle eksilir yani masiyetleri işlemekle eksilir. Üçüncüsü iman istisna kabul edebilir eder değil edebilir, edebilir. üstüne basa basa söylüyoruz. İçinde şek ve şüphe olmayacak çünkü istisna He. bu üçü ehl-i sünneti ne yapıyor? tanımlıyor. Bu üçü ne yapıyor? Ehl-i tanımlıyor e şimdi ne yapmış birileri? yine iki uç gruba ayrılmış biri demiş ki iman sadece arkadaşı Kalbiyle tasdiktir Bunlar kerramilerin aşırıları Çok teferruata girmeyecek Yani söz imanı telaffuz etmiş Etmemiş hiç önemli değil Ya da Uzuvlar amel işlemiş işlememiş hiç önemli değil Yani onlara göre adamın kalbi temiz olsun Yeter Kimseye de imanını göstermek ispatlamak Zorunda değil Onun imanı Cebrail'in imanına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanına, Ebu Bekir'in imanına, Ömer'in imanına, Osman'ın imanına, Ali'nin imanına ve başka? İmam Ahmet bin Hanbel'in imanına, İmam Ebu Hanife'nin imanına, İmam Şafii'nin imanına, İmam Malik'in imanına vesaire. Hepsine denk. İçki ki içsin, zina yapsın, yalan söylesin, her türlü rezilliği yapsın. Aşırılar. Onlardan biraz daha neyi var? Mürcütül fukaha dediğimiz ılımlılar var. Onlar da kalbiyle tasdik söz ile ne? İkrar. Ameli bir kenara atmışlar. Bunlar bir yanda. Ama her ikisinde mürci olarak ne yapıyoruz biz? Niteliyoruz. E onun neyinde zıt tarafında ne var arkadaşlar? Hariciler ve muhteziler. Ha, bir insan eğer büyük bina işler amellerden bir tanesini terk ederse o adam kafirdir. Her ikisi de o adamın ahirette kafir olduğunda ilelebet cehennemde kalacağında ne yapmıştır? İttifak etmiştir. Hariciler ve muteziler. Dünyada hükmünde ihtilaf etmişlerdir. Haricilere göre dünyada da kafirdir bu adam. Ama mutezileye göre el menzile beynel menzile değildir. Ne kafir ne de Müslüman. İkisi arasında bir yerde ama ahirette kafir ikisinde de. Bunlar da bir yanda. El i̇şte i sünnet orada da. i sünnet imanı kalb ile tasdik söz ile ikrar lisan ile ikrar uzuvlar ile amel olarak görmüş ama dikkat edelim ama ameli de imanın sıhhat şartı kabul etmemiş. Ameli ve imanın sıhhat şartı kabul etmemiştir. Namaz dışındaki amellerin terkinde istihlali öngörmüştür. Ne demek Yani namazı terk etmiş sonunda ihtaraf etmişler. Bir kısmı kafir demiş, bir kısmı dememiş. Ama onun dışındaki amellerin terkinde eğer yaptığını helal görürse kafir demişlerdir. Yoksa dememişlerdir. Yani adam oruç tutmadı. Tutmadığı için ona kafir dememişlerdir. Oruç tutmamayı helal görürse kafir demişlerdir. Anladık değil mi? İstekler bu. Ha. Geçen dersin açıklamıştık aslında. İşte her de bu. Ortada. Ne yapmışlar? Vaat ve vait naslar. Ne demek vaat bilen var mı? Cennet. Cennet var. Rahmet, müjde. Vay cehennem azabındır. her iki naslı da ne yapmışlar? İ'mal etmişler. ihmal etmemişler. Ne demek bu? Her ikisiyle de amel etmişler. Bununla alakalı ders yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? İ'mal-i alakalı burada. Var mı hatırlayan? Hoca ya bir sene oldu. Dün ne yediğimizi unutuyoruz. Ha. Ha. Her iki nasla da imal etmişler. Yani amel etmişler. Bir kenara etmemişler. Oku. Ve vaat konusunda Mürciye ile Vailiye'nin arasında dengeli bir konumlanırlar. Mürcie fırkası der ki nasıl ki küfürle beraber taat fayda vermezse aynı şekilde imanla beraber günah da zarar vermez. Onlar dille söylenmese de imanın mücerret olarak kalple tasdik etmek olduğunu zannettiler. Amelleri imandan uzak gördüler. Allah'ın İtaat edenlere azap etmesini Ve asilerin nimetlendirmesini Caiz gördüler Vahideye fırkası ise der ki Allah'ın aklen asiyi azaplandırması Aynı şekilde itaat edeni de sevaplandırması gerekir Buna göre Kim tövbe etmeden büyük günah ile ölürse Onların görüşüne göre Allah'ın onu affetmesi caiz değildir ehl Sünnet Ben cemaat ise Vahidi nef yeden, Mürciye ile onu vacip gören Vahidiye fırkasının arasında dengeli bir konumdadır. Kim büyük bir günah ile ölürse onun hali Allah'a kalmıştır. Allah dilerse onu cezalandırır. Dilerse affeder. Günahı sebebiyle onu cezalandırırsa o kafirler gibi cehennemde ebedi olarak kalmaz. Bilakis cehennemden çıkar ve cennete girer. C- Evet. Tekfir meselesinde konumları yine dengelidir babı. Tekfir meselesinde yani bir insanı kafir görmek. Evet. Ya da kafir ilan etmek. Kesin Allah olsun. Evet. Ha. Bu meselede, bu meselede orta konumda Ehl-i Sünnet Cemaat. Ne demek orta konumda olma? İşte bir yanda mürciye, Hiç kimseyi tekfir etmeyen ne? Zümre değil mi? Yani adam her türlü rezilliği ortaya koyuyor tekfir etmiyor. Tabi aşırısını kastediyorum. Yoksa bu tekfir meselesinde mürce fukaha yani İmam Ebu Hanife ve hocası Hammad vesairenin tabi olduğu ne? Grup kat a katta ehl-i sünnettendir. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar amelin terkini ne saymışlardır? Suç. Ben dikkat edeceğiz. Amelin terkini suç saymışlardır. Amelin terkini suç saydıkları için burada imanın müsemması dışında uygulama itibarıyla ne yapılmaz? Mürciyenin içine sokulmazlar. Yani Ramazan orucunda kasıtlı yemek yiyen, zekatını vermeyen, namazını kılmayan bütün bunlar ne yapılmıştır? Cezalandırılmıştır. Hem dünyevi hem de uhrevi olarak. Heh. Şimdi biz burada derken mürciye işte alevutlap o nüfatı kastediyoruz. Aşırılarını. Ya onlara göre bir adam Hangi farzı terk ederse terk etsin. Hangi günahı da işlerse işlesin. O adamın imanı eksilmez. Potansiyel bir cevher mevcut oldu. Onun için kimin imanına eşit görmüşler? Cebrail. Ebu Bekir'in E hal böyle olunca bunların birini tekfir etmesi mümkün mü arkadaşlar? Değil. Çok merhametliyiz. Açtık kolumuzu Herkesi İmana soktuk. Kimseyi de imandan çıkarmıyoruz. Tabii böyle bir vazifemiz yok bizim yanlış anlaşılmasın. Ama Naslar neyi gerektirirse? Soruyorlar İbn-i e, Kim mümin, kim kafirdir? Allah ve Rasulü mümin dedikleri mümin, Allah ve Rasulü'nün kafir dedikleri kafirdir diyor. Bakın cevabı. Cevap. Heh. E bir yanda da kim var? İşte hariciler var. İşte bu tekfirciler dediğimiz insanlar. E Allah... Her insanlara ne yapar? Tekfir eden diyor Her şeyde. Yani şu ümmeti Muhammed bir buçuk milyarlık. Bunların bir milyar üç yüzü, bir milyar iki yüzü cahili, kafir. ekim kaldı? Kendileri kaldı. Kendileri de o kadar yok gerçi de. Ha, yani bunda olduğu gibi. Yani o tamamen ne? Bir problem zaten. Onlara göre de nasıl de hangi farzı terk edersen terk et. Daha hangi günah işlersen işte iman asla ne yapmaz? Eksilmez. Onlara göre de sen istediğin farzı işle. İstediğin haramdan uzak kal. Ufacık bir hata yap, imanı külliyen gider. Halbuki biz biliyoruz ki iman ne yapar? Tefadül eder, değil mi kat kat? İmandan bir cüzün gitmesiyle bütün iman ne yapmaz? Gitmez. Gitmez. <gülüyor> İmana bir cüzün gelmesiyle de en mükemmel iman olmaz. 60 küsür, 70 küsür şu ben. Bunlar ehl-i sünnetin temel kuralı Tekfirde bu var. Onun ehl-i sünnet ver cemaat. Tekfirde orta yolda. İki mesele aynı anda bulunmadan zaten kimseyi tekfir etmez. Tevefuru şurut. Şartlar ne yapacak? Hiç. Bütünüyle ortaya çıkacak. İntifa-ül o adamı, ha, bu kötü duruma düşmekten kurtarabilecek maniler de ne yapılacak? Tamamen ortadan kaldırılacak, bertaraf edilecek. Bu iki durum olmadan zaten tekrir yok. Kaldı ki tekrir kimin işi? Alimlermiş. Cerrcül Hanlışı değil. Yani her tamam. böyle olur işte el üstüne de ortada, el üstüne net nerede ortada? E, zat Envat örneği Muaz Bin Cebel'in secde örneği Örnekler çok evet. ha. Ha. Örnekler çok Hal böyle olunca işte Ehl-i Sünnet'in ne yapmamak lazım Aydınmamak lazım evet, Okuyalım Zaten çok bu meselelere girdik zamanında Çok tavsiyede de gerek yok açıkçası Evet. Tekfir meselesinde Konumları yine dengelidir bağlı. Bu mesele bir sonraki zikredilecek olan maddeye dahildir. Öte taraftan küfrü ıtlak etmekte aceleci davranan bir fırka görmekteyiz. Bu fırka büyük günah sebebiyle tekfir etmektedir. Şahadede iyi söyleyip ikrar eden, namaz kılan, oruç tutan, İslam'ın farzlarını yerine getiren birisi hakkında onların belirlemiş olduğu ne kitapta ne de sünnette varit olmayan şartları gerçekleştirmediği müddetçe onun İslamına hükmetmezler. Bu haricilerin ve onların metodu yolu üzeri olanların halidir. Bunun karşısında başka bir fırga vardır ki oldukça gevşek davranmış, davranmışlar ve tekfiri tamamen engellemişlerdir. Onlara göre Şehadet Eyni Nut e, Kedip Söyleyen bir kimse hiçbir şekilde tekfir edilmez. Hatta onlar şöyle demiştir. Belirli bir şahsın tekfir edilmesi caiz değildir. Küfür adlandırılması ancak amelleri olur. Bundan dolayı onlar kesinlikle hiç kimseyi tekfir etmezler. Hatta mürtetleri, peygamberlik iddiasında bulunanı, namazın farziyetini inkar edenleri, ve buna benzer ilim ehlinin sahibini İslam dairesinden çıkardığı hususunda icma ettiği şeylerde de tekfir etmezler. En üstünde bel cemaat ise şer'i delillere bağlılıkları sebebiyle Allah onları ihtilaf edilen şeylerde hidayet erdirmiştir. Onlar ne mutlak olarak tekfiri engellerler ne de her bir günah sebebiyle tekfir ederler. Belirli bir şahsın tekfiri mümkün değildir demezler. Yine aynı şekilde belirli bir şahsın tekfiri için gerekli şartlar gerçekleşip tekfirini engelleyen durumlar ortadan kalkmadıkça genel ile tekfir edilebileceğini söylemezler. Görünüşü İslam'a iltizam yani bağlılık olana ya da kendisinden İslam'a girme iradesi zuhur elene İslam vasfını ispatla tereddüt etmezler. Bize göre önemli olan nedir? Zahirdir. Batını kim bilir? Allah, Allah bilir. Evet. Bilakis bu vahid kıble ehli için İslam'a giren ya da girmeyi isteyen için güzel zanda bulunurlar. Kim? Tekfiri gerektirecek bir amelde bulunur. Tekfiri gerektirecek şartlar bir araya gelir. Tekfiri engelleyen haller ortadan kalkarsa o zaman on, onlar onun tekbir hususunda korkmazlar, kararsız kalmazlar ve sakınmazlar. Görüyor musun? Bu son cümle çok önemli. Ama ne kadar zor değil mi? Ne kadar zor. Bir daha bu son cümleyi. Şimdi Kim? Bu cümlenin cümle. Kim? Tekfiri gerektirecek bir amelde bulunur. Tekfiri gerektirecek şartlar bir araya gelir. Tekfiri engelleyen haller ortadan kalkarsa o zaman onlar onun tekfiri hususunda korkmazlar. Kararsız kalmazlar ve sakınmazlar. Yani görüyorsunuz. Yani bu üç vasfın bir arada ne yapması lazım? Bulunması evet. lazım. Şu son şıkkı da okuyalım. Konuyla alakası var. Ondan evet. sonra önümüzdeki ders nasipse şey, öbürkülere bakarsın. Evet. D. Din ve iman isimleri konusunda ya da isimler ve ahkam meselesinde Havariç ve mutezile ile Mürciye ve Cehmiye arasında dengeli bir yerde bulunurlar. Ne de demek bu? Birazdan açıklayacak. Yani bize göre mümin zahiren mümin insandır. Bize göre kafir de zahiren kafir insandır. Biz insanların kalplerini yarmakla karınlarını deşmekle ne yapmadık? Emrolun. Emrolunmadık. Yani biz zahiren Müslüman gördüğümüz herkese Müslüman deriz. Selam veririz. Müslümanlığın, hukukun gereğini ne yaparız? Yaparız. Zahiren de kafir gördüğümüz insanlara da İslam'ın emrettiği şekilde ne yaparız? Muamele yaparız. Ama biz kalkıp mürciye gibi kafirleri mümin görmeyiz. Yine mutezile gibi, hariciler gibi de müminleri kafir görmeyiz. Biz mümine vela işletiriz, kafire bera işletiriz. Ama bunu yaparken de yani kafire bera işletirken de maslahat güderiz. Çok önemli. Maslahat güderiz. Yani ne demek maslahat duymak? Yani bu kafirdir, e ee vur kafasını. Hayır. Harbi ise, harbiilik ahkamı nedir? Zimmi ise, zimmilik hocam ne demek? Harbi gayri müslim devletin gayri müslim vatandaşlar. Zimmi Müslüman devletin gayri müslim Bu hakiam asla ne yapmayız? Çiğnemeyiz. Maslahat bideriz. Yani eğer vütsüzsek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi gerekirse Yahudilerle anlaşma da yaparız. Gerekirse Hristiyanlarla anlaşma da yaparız. Ama bunu niye yaparız? Güçsüzlükten ne yapmak için? Çıkmak için. Yani ne demek bu? Her kuralımız Kur'an ve Sünder. Çok önemli. Burası çok önemli. Ama ne mürciye ne de işte hariciler ya da işte mutezile böyle yapmaz. Bu ümmeti de iki uça kaydırmak için hep birileri ne yapar? Mücadele eder. Ne garipdir ki bu ümmeti mürciyeye kaydırmak için küffar uğraşır ama haricilere kaydırmak için de Müslümanlara uğraşır. Yani bu cümleyi unutmayın. Cümle her yerde duyamazsınız. Bu ümmeti mürciyeye kaydırmak için küffar uğraşır. Çünkü mürciyeye kayarsa bu ümmet hoş hoşbeş olur. Ama haricilere kaydırmak için küffarı uğraşmaz. Başına bela olur. Kim? Bu ümmetin içindeki Müslümanlar uğraşır. Peki ehli sünnete kaydırmak için kim uğraşır? Kur'an ve sünnet uğraşır. Eh. ehl sünnete kaydırmak için Kur'an ve sünnet uğraşır. Eh. Onun yolundan gidenler uğraşır. Evet, oku. Hızlıca okulur. Burada isimlerden maksat mümin, Müslüman, kafir ve falsık gibi din isimleridir. Ahkamdan maksat ise bu isim sahiplerinin dünya ve ahiretteki hükümleridir. Hariciler ve muteziyle iman ismini ancak kalple tasdik, dil ile ikrar edip bütün vacipleri yerine getirip bütün yasaklardan kaçınanın hak edebileceği görüşüm Yani bütün vacipleri, bütün emirleri yapacak. Bütün yasaklardan. <gülüyor> ehl Sünnet'te böyle bir şart yok. O mükemmel Müslümanı temsil eder. Hatırsın. Evet, mükemmel Müslümanı temsil eder. Kamil Müslümanı tercih eder. Evet. Buna göre bu Kebira yani büyük günah işleyen kimse hariciler ve mutezile nazarında her iki fırkanın ittifakı ile mümin olarak isimlendirilmez. Eski haricilere göre eski mutezilere göre bugünkü hariciler mutezile kafirdir biliyor musunuz? Nasıl hocam Eski haricilere eski mutezileye göre bugünkü hariciler ve mutezile kafirdir. Mesela ben bugün ne kadar harcıyor <gülüyor> muhtesiziyim size, pofur pofur sigara içer. Allah. Im. Onlara göre bunlar kafirdir. Eski şeyler. Evet. Ka evet. Çünkü eski hariciler ve muhtesizlerin alnı secdeye gitmekten nasıl bağlamıştır? Siz onların namazınız Elbette. Yersin. Kendi namazınızdan şüpheye düşer değil mi? Heh. Yani. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani bu şu adamlar hariciyiz diyorlar. Muhteziliyiz diyorlar ama onlar <gülüyor> onların yolundan ayrılar yani. Onların yolundan neler? Ayrılar. Çok önemlidir. Evet. Fakat hariciler ve muhtezili Muhtekibul Kebira yani büyük günah işleyen kafir olarak isimlendirilir mi? Yoksa isimlendirilmez mi? Konusunda ihtilaf etmişlerdir. Hariciler onu kafir olarak isimlendirir. Kanını ve malını helal görür. Muhtezile ise şöyle demiştir. Mürteki vırkebira büyük güneşlerin imandan çıkar ama küfre girmez. O iki menzili arasında bir menzilededir. Ahiretteki hükmüne gelince her iki fırkada Mürteki kebira, yani büyük güneşlerin tövbe etmeden ölmesi halinde ebedi olarak cehennemde kalacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Açıklaması daha önceki satırlarda geçtiği üzere mürciye fırkasının görüşüne göre imanla birlikte masiye zarar vermez. Dolayısıyla büyük günah işleyen imanı tam bir mümindir. Ateşe girmeyi hak etmez. Tam bir mümin yani. İşte Cebrail Nebubikir'in imanına işte Evet. En üstünde ve cemaate gelince onların mezhebi bu iki mezhebin ortasında dengelidir. Onların nezdinde büyük günah işleyen imanı sebebiyle mümin büyük günahın sebebiyle fasıktır. Kafir değil. İmanın fasık. sebebiyle mümin, büyük günah sebebiyle ney? Fas. Çünkü mütezillerde fasık yok. Başka bir değişle günahçı. <gülüyor> başka bir değişle imanı eksik bir mümindir. <gülüyor> yani bu büyük günah nedeniyle ney? Fasık. Yani başka bir değişle ne? İmanı eksik. İmansız değil. İmanı eksik. Evet. Evet. İşlemiş olduğu günah miktarınca İmanı eksilmiştir. Evet. Oranına göre değişir. Oranına göre ne yapar? Değişir. Ne kadar büyük ne olursa, günah olursa iman o kadar eksilir. Oranına göre değişir. Bu oranı da belirleyen kimdir? Kur'an ve sünnet. Mesela 7 tane neden helak edici günahtan ne yapın? Sakının diyor, değil mi? Oradan şirki çıkarsanız diğerleri ne? Çok büyük nedir insan imanını eksilten unsurlardır. Ama şirke gelince o bütün ne yapar? Eksiltmezce ne yapar? Sıfırlar. Alır. Ha. Kendisine şirk koşulmasını ne yapmaz Allah? Affetmez. Affetmez. Onun dışındakileri ne yapar? Affedir. Affeder ama nasıl affeder? İstediğine. İstediği şekilde. Herkes affedecek değil bu işte. İstediğine. Bu çok dikkat edildi. O ayeti biraz böyle tercüme ederlerken sallıyorlar. Yani Kur'an'da doğru yazıyor da tercümesi. Hocalar ...vaaz söylerlerken... Hani ...ne yapıyorlar? Sanki mutlak, Sanki mutlak affedecek miyiz? Evet, mutlak affedecek Hayır, istediğine. Şirkinin dışında Hayır, dilediğine, Allah bir dilediğine. Çok dikkat edin. Evet. Dilediğini, dilediği şekilde, dilediği için. Evet, devam et. İşlemiş olduğu günah miktarınca... ...iman eksilmiştir. Onlar ne haricilerin... ...ve mutezilenin yaptığı gibi... da ondan imanı nefyederler... ...ne de mürciyenin dediği gibi... O tam bir iman sahibidir derler. Büyük günah işleyinin ahiretteki hükmünde ehl-i sünnetin görüşü Allah Azze ve Celle dilerse günahını bağışlar ve onu direkt olarak cennete sokar. Ya da daha önce geçtiği gibi onu masriyeti miktarına cezalandırır sonra çıkarıp cennete sokar şeklindedir. Evet arkadaşlar bu cümleler hakikaten seçilmiş cümleler. Yani kitabın müellifi Allah ona rahmet eylesin. Eee Yine Allah'a nafidesin diyelim. Böyle ehli sünnetin temel kitaplarından ne yapmış ibareleri seçmiş. Kısa bir ders daha de alacağız inşallah. Ondan sonra dersimize ne yapacağız? Son vereceğiz. Hep selif i bahsediyoruz. selif i sâlihinin yolundan bahsediyoruz. selif i sâlihinin menhecinden bahsediyoruz. Hep söylüyoruz. Menheçle akide arasında, menheçle usul arasında ne yok aslında? Fark yok. Menheşle selefin fehmi arasında ne yok? Fark yok. Hepsi bunlar birbirini ne yapan? Evet. Tamamlayan şeyler. Yani işte ya menheş farklıdır, işte e, fehim farklıdır. Ya bunlar safsata böyle bir şey yok. Yani bunların her biri birbirini ne yapan? Hı -hı. Tamamlayan neler? unsurlar. Şimdi selefi salihinin menheci diğer menheşlerden bazı hususlarla ayrılır. Bu çok önemli selef-i salihinin menheci diğer menheçlerden bazı hususlarla ayrılır. Bakın ayrıldığı hususlardan bir tanesi nedir o? Selef-i salihinin menheci yani yöntemi usulü telakki ve teslim üzere ne yapar? Kayım olur. Ne demek telakki ve teslim? Yani selef-i Salih Menaj itibarıyla ilmini Kur'an ve sünnete binaen alır. İlmi Kur'an ve sünnete dayalıdır. Terakkisi nedir? Kur'an ve sünnettir ve teslimiyeti de sadece neyidir? Kur'an ve sünnettir. Enfal suresi 24. ayet izliyor şey Hüseyin Ümeym diyor ki ayet kelimede Allah azze ve celle Ya yönledin âmenû. Ey iman edenler İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'a ve Rasulüne icabet edin. Yani davetine ne yapın? Olumlu cevap verin. İza daakum lima yuhiyyiku. Size hayat verecek şeyleri size ne yaptığında söylediğinde size hayat verecek şeylere sizi ne yaptığında? Çağırdığında. Çağırdığında davet ettiğinde. Demek ki Allah ve Resulü ki burada özellikle zamiri en yakınla döndürdüğümüzde Resul'e döner. Ama bazı müfessirlere göre her ikisine de döner. Ama Resul'e dönmesi de yeterlidir. Çünkü Resul neye davet eder? Allah'ın davet ettiğine davet eder. Demek ki Resul'ün davet ettiği her şeyde bizim için hayat vardır. Hayat. He. Allah ve Resulünün davetine icabet edine iman ederler. Edin. O davet ki size ne verir? Hayat verir. Vâlemû Vâlemû Bilin ki Allahı Yahulu beynel mer'i ve kalbi Allah kul ile kişi ile kalbi arasına ne yapar? Girer. He. Demek ki dikkat edeceğiz. Evet. Allah'a ve Rasulüne icabet edin. Demek ki Allah'a ve Rasulüne icabet etmek demek Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine icabet etmek demek. Bunu bize Kur'an emrediyor. Şimdi bu işleri telakki. Efendim. Yani bu iki kaynak üzere ne yapar? İlmi alır. Ve bu iki kaynağı ne yapar? Teslim olur. Hiçbiri duymadan harac. Yani sıkıntı. Darlanma. Bu iki nasın neyle ifadelerine sımsıkı bağlıdır. Bakın bir rivayet okuyacağız arkadaşlar. Daha iyi anlayacağız. Enne Recule atasa Emame İbn Ömer. Bir adam İbn Ömer'iz önünde huzurunda ne yaptı? Hapşırdı, aksırdı. İbni İbn Ömer'in önünde, huzurunda apla İbn Ömer sahabenin biricik neyi? Zatı gözdesi değil mi? Aksırdı adam hapşi dedi. Evet. Bu adam i̇bn Ömer'in önünde aksıran, hapşıran bu adam dedi ki Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Aksırdıktan sonra, hapşırdıktan sonra Allah'a hamd ederim. Selatla, selamda kimin üzerine olsun? Kimin üzerine olsun? Peygamber'in ve selatü Öte bir şey söylemedi. Bakın ne kadar güzel şey söyledi. Yani, ne kadar? Ham sal böyle. Evet adamın niyeti ne iyi? Ama işte cennetin yolları iyi niyet taşlarıyla düşen değil mi? Cehennemin yolları da iyi niyet taşlarıyla düşenler. Niyeti iyi. Fa enkaralehi bin Ömer. İbn Ömer bu yaptığını şiddetle reddediyor. Kabul etmiyor. Adam üzülüyor. Fa diyor ki mağfiret düşen ben ne yaptım? Bir şey yapmadım. Salleytu aleynnebi'yi sancallahu aleyhi ve sellem. Handele getirdim peygambere de salatu selam getirdim. Ne yaptın? Bu şey yapmadım ki ben. Fereddâ aleyhi ibn Ömer. <gülüyor> Yine kızıyor ibn Ömer, kendisine reddiye veriyor. Fegayet diyor ki, leyse hâvâ mekâluhâ. Bu onun yeri değil. Sabahın <gülüyor> şeyleri. Bu onun yeri değil. Bu Tirmizi rivayetidir. Şeyhalvani, Hasan diyor bunu. Evet, heh. Bakın bu onun yeri değil. Çünkü onun yeri ne? Adam hapşırdığında elhamdülillah demesi değil mi? Karşıdaki adamın yaramı Allah demesi, onun da ne demesi? Yehdî kumullah ve yüsli bağlakum demesi. Bakın görüyor musunuz meneci? Nasıl bağlılar? E bizimkilerde maşallah üstüne kata kata bir hal oluyorlar. Yani sanki iki hassasiyetten olur bu. Bir, ya yani ne? Biz daha çok dine bağlıyız sahabede. İbni Ömer'den daha çok bağlıyız. Ondan olur. ya da biz çok aptalız. Herhalde ikincisi. Yani şunu bir iddia edebilir mi? Yani biz dine İbni Ömer'den, İbni Mesud'dan daha bağlıyız. Yani herhalde aklı selim olan bir adam bunu söylemez. Bak onları görüyor musun? Nasıl bağlılar? Yani nasıl geldiği söyle arkadaşım. Öyle yok ya ben işte yani sabah namazının sünnetini dört kılayım. Niye? Bak iki tane fazla kıldım işte. Yok öyle. Nasıl geldiyse öyle. E ben kabristana gideyim dua ihtisas edeyim. Yok. Neyse kabristana duası o. Camiye girerken dua ihtisas edeyim. Hayır. Şimdi abdestimi, abdestimizi alıyoruz değil mi? Nedir abdestin sünneti? Besmele şekli ne yapmak? Abdest almak. Bitirdikten sonra da? Ve eşeden de Muhammed'in Allah'ı mecalimine tevâbin ve calimine l-mutottahiri Yok elini yıkarken şu duayı yapacaksın Yok yüzünü yıkarken Şu duayı yapacaksın Yok sağ elini yıkarken şu duayı yapacaksın Yok sol elini yıkarken şu duayı yapacaksın Yok başını Mesle şu duayı yapacaksın Yok sağ ayağını yıkarken şu duayı yapacaksın Yok sol ayağını yıkarken Şu duayı yapacaksın Olanları yapmıyorsunuz olmayanları yapıyorsunuz. olanları yap Muhalefet etmeyin Neyse o. Ha demek ki bak telakki bu işte. Sadece Kur'an ve sünnet almak değil yani işte bu. İkincisi ikinciyi verip diğerlerinin önümüzde ders devam edeceğim. Ehl-i yani sünnet ve cemaatin menheci basit bir menheci. Usul basit bir usul. İçinde herhangi bir tılsım yok. İçinde herhangi bir zorluk yok. Büyük i İslam Kamer suresi 15. ayet-i kerime. Veladad <hürmat> yessernel Kur'anil zikri biz Kur'an'ı düşünmeniz için, ibret almanız için kolaylaştırdık. O halde düşünen, ibret alan yok mu? Bak kolaylaştırdık diyorlar. Şimdi diyor ki İmam Şevkani, edeb bu Talep kitabında. Hangi insanlar hakkında? Şu insanlar hakkında. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini anlamayız. Bakın, biz... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini anlamayız diyen insanlar hakkında ne diyor İmam Şevkani? Bakın cümleye. Hani birileri diyor ya İmam Şevkani ile Albani'nin meneci bitmiştir. İşte bu cümlelerden dolayı diyorlar. Bu cümleler dokunuyor. Bakın ne diyor İmam Şevkani? Ha, biz Peygamber'in hadisini anlamayız. Bunu diyen adam hakkında ne diyor? Diyor ki İza kânellezî Utiye cevami ülkelim. Kendisi ne diyor? Cevami ülkelim verilen insan. Nedir cevami ülkelim? Az cümleyle, az ifadeyle onlarca, yüzlerce, binlerce şey ifade etmiyor. Peygamberin özelliği aleyhissalatü kendisine Kendisi ne diyor? Cevami ülkelim verilen insan. Ki diyor, ve huven nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Peygamber efendimizdir. Kelamı husabun, asiyun kendisi ne diyor? Cemaatülkelim verilen o Peygamber Aleyhisselamın sözü, dikkat edin, zorsa güçse ve keyfe bir kelamül fukaha, fakihlerin sözü nasıl olur? Nasıl? Yekunu se? Fakihlerin sözü nasıl ne olur? Kolay olur, olur. vehum beşer onlar normal. Senin gibi, benim gibi ne? insanlar. Kendisine cevab ülkelin verilen Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü zor ve güç olur da nasıl olur da he, bizim gibi insan olan, beşer olan nisyanla malul olan fakihlerin sözü ne olur? Kolay olur. Fe kelamun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem eshel ve eyser. <gülüyor> Hayır, hayır. Peygamberin sözü çok daha kolay, çok daha anlaşılır. Görüyor musunuz meynek? Buradan şunu anlıyoruz biz. Yani hadisi anlamaya gayret ediyoruz. Ya, ya hocam benim hiç ilmim yok. Ben bu hariyi okurum. Bak ne diyoruz? Ne ispat, ne doğrudan tercih. O da orta. Orada da orta. E, hiç ilmim yok. Ben bu hariyi anlarım. Hayır. Sen bu hali mütercih mi meseli üzere anlarsın? önce ne yap? hari okuduğun gibi Arapçayı da oku. Bak liste hazırladık biz burada. Zafer bizden <gülüyor> talep etmişti. Uzun zamandır üstünde çalışıyorduk. Ne o? Kur'an ve sünnete uygun ilim tahsimli kitap isimlerine göre izlenmeye gereken metod. Hepsi tercüme. Hepsi. Evet, evet. Hepsi tercüme. Hemen hemen. Mümkün olduğu kadar tercüme eserleri bir. Şevken Neylevtar'ı yok. Tercümesi. Onun dışında tercüme eserler Osman'a veriyorum isteyen sonra Osman'dan çekebilir. Buna göre gideceğiz elbette. Ona göre gideceğiz. Ha, sen Şehzade'nin tefsirini okumadan Kalkıp Kurtup'in ahkam tefsirini okursan doğru olmaz. Değil mi? Onda da olduğu gibi. Ama işte bunu yaparken de sünnetin hakkı ve biz Peygamber hadislerinden anlamayız. Ben hiç unutmuyorum. O zamanlar hatta ben kasetle dinledim. İsteyenlere kasetten de getirebilirim. Adliyiz Bayındır'ın iyi olduğu dönemler Süleymaniye Camii'nde vaaz ettiği dönemler. Süleymaniye Camii'nde vaaz ettiği dönemler. çünkü maalesef Allah hidayet versin. Amin. Akideten hastalandı. Ha, o dönemde aynı zamanda da müftülükte diyor ki bir gün diyor müftülükte oturuyorum. Müftülükte oturuyorum diyor. Telefon çaldı. Açtım diyor bir adam. Ben diyor falan falan yerden arıyorum. Doğuldan falan falan mollayın. Bir mesele var onun hükmünü size soracağım. Diyor ki meseleyi sordu. Allah'tan ayet biliyorduk dedi o meselede. Hadis biliyorduk. Adama ayet ve hadisi söyledi. Molla. Adam demiş ki. He, hocam demiş. Bu meseleyi demiş. Ayet ve hadise göre bize açıkladınız ama. He, bu meseleyi bir senden gelip görüşmem lazım. Tamam mı? Gel zaman git zaman diyor. Makamda oturuyorum. Kapı çaldı. Bir adam girdi. Selamünaleyküm, Aleyküm. selam. İşte hocam hatırladım ben falan falan aramıştım sizi. Evet. Hatırladım. Şöyle bir meselem vardı. Evet. Yine adam diyor aynı meseleyi sordu. Ben de diyor Kur'an'dan açtım ayeti gösterdim. Dedi ki hocam orada dur. Biz Allah'ın ayetinden anlamayız. Bismillah diyor. şimdi diyor bu halden rivayeti gördüm. Hocam dur dedi diyor. Biz hadisten de anlamayız. Ha diyor Hanefi fıkğından diyor aynı meseleyi ona gösterdim. Hocam ben Hanefi değilim, Şafiyim. Allah'tan diyor Şafi kitabı vardı. Bulduk meseleyi. Göster. Ha Allah razı olsun dedi hocam. Şimdi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya diyor şimdi adres bayındır diyor. Vallahi diyor işte diyor Şafi fıkhindaki o kitaptaki o meselede de benim söylediğim ayet-hadisler var. Ayet-hadisler. Ona binaen ayet söylüyorum. Ama diyor adam Ayet-i Hadis'ten alınan bu Molla'nın hali diyor. Molla'nın. Mollası böyleyse diyor bu ümmetin cahile nasıl olur? Ha, unutmam yani bir anekdottur. Yani adam öyle yapmış. Evet. İşte hal böyle olmamalı yani. Hal böyle olursa bu yani tam böyle taassu, meslekçi bir ne olur? İnanış olur. Aynısı. O bakımdan ehl Sünnet'in inşallah biz bu menheci yöntemini elimizden geldiği kadar açıklayacağız. Bunu iki tanemiz açıkladık. Daha sonraki derslerde de üstüne açıkları suvanek Allah'ımı Allah razı olsun Allah razı olsun Alex'e doğru var arkadaşlar <gülüyor> şey <yok. gülüyor> arkadaşlar